gözüm, ne o elindekiler? Sözlük. Ne sözlük? Birliğin sözlük. Ne yapacaksın onları? Sözlük yazar olacağım da hazırlık yapıyorum. Sözlük yazarı mı? Sen sözlük çıkaracaksın? Yok sözlükte yazacağım yani sanal alemde. Haa sözlük yazarı, <gülüyor> hayır elinde sözlük görünce? E, bunlar da çalışmak için birader. İyi de sözlük yazar olmak için sözlük mü çalışmak lazım birader? Ne çalışmak lazım sözlük yazar olmak için? Yani Karagöz'üm hiç baktın mı sözlükteki yazılara? Yok bakarsam kopya olur. Benzeri yazılar itici oluyormuş. O manada demedim efendim. Orada açılan konuyla ilgili yorum yazıyorsun, bilgi yazıyorsun. Hangi konuyla ilgili? E, i̇şte ne açılmışsa. Ne açıldığını bilmem lazım. E, girince sözlüğü görürsün efendim. İstersen de yazmazsın. Ama öyle arada katılan yazarlar da pek itibar etmezler. Söyleyeyim ben sana. Ha. Ayrıca, ayrıca yazdıkların biraz farklı olacak. Yeri gelecek komik olacak. ...ne bileyim ben, iyi yorum olacak ki tutulasın. Ehem, hangi sözlük bu? Tutturana Sözlük. Adı mı bu? Adı bu. Aa, hiç duymadım. Bu biraz kenarda kalan bir sözlükmüş de... ...tutulması için benden yardım istediler. Ben de ismini böyle değiştirdim. İyi, ee, hayırlı olsun. Ne diyeyim efendim? Ama demin dediğine kafam takıldı şimdi. Nasıl çalışacağım ben? İlk önce o sözlükleri elinden bir bırak. Al, bıraktım. <gülüyor> İkincisi bundan sonra hayata bir başka bak. Hayata bir başka nasıl yani? Yani farklı, biraz eleştirel, biraz yapıcı. Ha. Şöyle düşün, gördüğün şey başka nasıl olabilir? Ya da daha güzel olabilir mi? Ya da en iyisi hangisi? Evet. Olaylara tepki ver zaman zaman. Bunu yazına taş efendim. Evet. Sonra kişiler ya da kurumlara seslen. Evet. İşte benzeri gibi. Evet. Bu evet ne manaya geliyor? Anlamadım. Evet. Çok manaya geliyor acıba çok Kendi düşen ağlamaz derler Ne diyeyim Telaşlanma telaşlanma Başta zor gelir ama sen alışıksın eleştiriye Mesela burayı düşün Burada bana yaptığını orada başka kişilere Ya da olayları yapacaksın işte ha, Kendinden örnek versene Şimdi çözdüm işi ha, Zamanla diğer türleri de geçersin Evet anlamadım manasında Evet iyi o zaman evetse biz de programı bitirelim Efendim geldik bugün de sohbetimizin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affola! Affola! Benim kafam karıştı ha. Şimdi ben ne yapacağım? Sözlük yazarı olmak için anlıyorum. Evet. Evet. Tamam abiciğim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Kara Duman. Buyur abi sen. E, buyurun. Aynen aynen buyurun abi. <gülüyor> Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öfsür. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. gürültü <gülüyor> <birini bulsaydık> yapma. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> stüdyodayız. <gülüyor>